Bir Yeşil Dalga programında da sizlerle beraberiz. Ben programı hazırlayan ve sunan ekipten Gökşen Şahin. Ben Esra Yazıcı Gökmen. Ee, sizlerle bu hafta bu bizden önce ekoloji ekonomi programında da konuşulan... ...yeni doğal sit alanlarında planlanan hidroelektrik santrallerin... ...gerçekleştirmesine yönelik ilke kararını konuşacağız. Aslında bu ilke kararı konunun orta noktası olacak. Onun etrafında bu sit alanlarına HES HES HES HES yapılacak heslerle ilgili... ...diğer yönetmelikler ve diğer yapılan uygulamaları da etrafında konuşacağız. Hı -hı. Birlikte değerlendirmek gerekiyor aslında. Ondan evet hepsini. bu ilki kararı çünkü uygulamanın en Hı -hı. alt noktası. Hı -hı. Sadece buradan yola çıkıp evet. bir şey söylemektense daha geniş bir bakış açısıyla bakmak daha iyi olur diye düşündük. Ama ona geçmeden önce haftanın iyi haber kötü haberiyle başlayalım istersen. Yine bir acayip havalardan söz ediyoruz <gülüyor> dünyanın her tarafında. Ee, yeni bir rapor yayınlanmış Avrupa'daki ormanlar ki bu Türkiye'yi de içine alan bir bölgeden bahsediyoruz. Yeni rapora göre Avrupa bölgesindeki ormanlar iklim değişikliğine karşı özellikle çok kırılgan durumdalar. Çünkü Avrupa'daki ormanlar e, eski ormanlar olduğu için bu bölgedeki ormanlar ani iklim değişikliğinden çok hızlı etkileniyorlar. Aniyo. Dolayısıyla evet e, ve yangına daha açık duruma geliyorlar. Onun zaten e, sorunlarını ve benzerlerinin yani ilk yangınların çok sık Rusya'da, Rusya'da ve başka ülkelerde çok Aha. sık yaşandığını görüyoruz, evet. E, ve bu e, aşırı hava olaylarındaki artış da e, artık hani şu an Türkiye'de de yaşıyoruz ve dünya genelinde de bütün yayınlanan raporlarda son geçtiğimiz işte 10 yıl içerisinde e, bu aşırı hava olaylarında e, gözle görülür bir artış olduğu. ...hep ortaya konuyor, yani ortaya konulmasına da gerek yok. Zaten onu bizzat da yaşıyoruz seller, kuraklık ve maalesef kuraklık ve sel de genelde birlikte Yeniyor, evet. yaşanıyor. Bir bölgede kuraklık artıyor, ardından yoğun yağışlar nedeniyle seller yaşanıyor... ...ama bunun aslında hiçbir su varlıklarının geliştirmesi açısından hiçbir önemi de olmuyor. Hem de maddi ve can kayıplarına da neden oluyor. Bunu... İstanbul'u bunu çok net bir şekilde yaşıyoruz. Çok ciddi sürekli barajlardaki su seviyesinden bahsediyoruz. Düştü tehlikeli düzeye geldi, geldi kritik seviyede diye. Ama aynı zamanda gelen yağışlarla beraber bir anda İstanbul'u sel basıyor. Hı. Ama o sel suyunu biz e, barajlara taşıyamadığımız faydalanamadığımız. için ondan fayda için dediğin gibi Hı. ciddi şekilde maddi kayba sebep olabiliyor. Evet. Bununla beraber bir tane başka bir haberimiz var. Bir Gün Gazetesi'nden Doğu Eroğlu'nun haberi bu HEMA termik ile ilgili bakanlığa sunulan ÇED raporuna hazır beton üreten şirket yöneticileri itiraz etmişler. Demişler ki bizim 2012 yılındaydı yanlış hatırlamıyorsam 2012 yılında kendileriyle aramızda bir yazışma oldu. Buna isnaen bizim termik santrali termik santralin küllerini alacağımızı ve beton üretiminde kullanacağımızı söylediler. Ancak biz böyle bir şeyde teminatta bulunmadık. Dolayısıyla bizimle ilgili yazışmanın chat raporundan çıkartılmasını istiyoruz demişler. Yaptıkları açıklamanın önemli olan tarafı biz halkın istemediği bir santrale ortak olup oradan amadde almayı istemiyoruz diye bir açıklama yapmış olmaları. Dolayısıyla özellikle Amastra'daki burada termik santral istemeyen halkın çünkü balıkçılık orada çok ciddi şekilde etkilenecek termik santral yapılırsa e, kendi çabalarının termik santralin etkilerini e, farklı alanlarda da hissettirmeye başladığını görüyoruz. Şu açıdan da önemli bence e, bu termik santralin en önemli e, çevre kirliliği yaratan konularından biri de külleri ve bu hep hı hı. gündeme getirdiğimizde proje sahipleri bu küllerin aslında e, ekonomik değeri olduğunu e, işte diğer sektörlerin satın aldığını dolayısıyla hiçbir... ...sorun yaratmayacağını söylüyorlar ama bu e, küllerin satın alınacağını iddia edilen şirketin bu açıklaması da... ...bu durumda hani o küllerin ne olacağını e, ya da belki de sandığımız kadar ya da sanmamızı istenildiği kadar da aslında o küllerin... E, evet. ...hemen alıcı bulunamayabileceğini de gösteriyor bize. Evet, aynen öyle. Dolayısıyla bu da yani bir başka şey daha gösteriyor aslında öyle bakarsak. Bir başkası bağlı. da ÇED raporlarına, yani bizim ÇED raporu okudukça karşılaştığımız sorun... Hı -hı. ...örneğin işte Mersin'de... Yani Akkuyu Akku Nükleer Santrali'nin ÇED raporunda Mersin'de buğday yetiştirildiği yazıyordu. Örneğin bir önceki ÇED raporunda. Dolayısıyla baktığımız zaman biz Allah Allah bunlar bir yerden kopyalayıp yapıştırmışlar ama nereden kopyalayıp yapıştırmışlar diye bakıyorduk. Dolayısıyla ÇED Raporlarının aslında ne kadar hızlı, ne kadar dikkatsiz ve ne kadar özensiz hazırlandığını da bir kez daha gösteriyor bize. Dolayısıyla hazır bugün yönetmelikler konuşacakken... ÇED raporlarının da biraz daha bu konuda güvenilir. belki de güvenilir belgeler olmasının çalışılması Hı -hı. gerekiyor. Burada da herhalde artık İki. çevre mühendisi arkadaşlar bu konu alanda çalışan e, daha dikkatli olacaklardır Hı -hı. örneğin böyle hataları yapmamak için. Şimdi konumuza geri dönersek aslında bu e, çok bizim üzerinde çalıştığımız... Uzun zamandır takip ettiğimiz konulardan bir tanesi sit alanlarına planlanan HES projeleri. Bununla ilgili 12'sinde resmi gazetede ilki kararı yayınlandı. Yayınlendi. İlki kararı ne demek? Önce Bizden önceki programda Serkan Ocak çok kısa bahsetti ama bir senden de duyabilir miyiz? Şimdi bu ilke kararı Çevre Şehircilik Bakanlığı tarafından yayınlandı. Amacı da şu doğal sit alanlarında gündeme gelecek HES Projeleriyle ilgili olarak bölge komisyonlarını şimdi hemen hatırlatalım da 2011'deki bakanlıkların yeniden yapılanması sonucunda değişiklikler olduğu tabiat ve kültür varlıkları birbirinden ayrıldı. Doğal sitleri de kapsayan tabiat varlıkları da tabiat varlıklarını koruma bölge komisyonlarını devredildi. Dolayısıyla sit, doğal sit alanlarında yapılması planlanan HES'ler için bölge komisyonlarının bir görüş vermesi durumunda uyması Gereken, yani nasıl bir görüş ver, verecekler onu belirleyen bir e, belge aslında. Hı. Yani bölge komisyonları. bölge komisyonlarının ki, nasıl çalışacağının çerçevesini çizen çerçevesini çiziyorum. kararı. Sanırım karar bir proje geldiğinde evet. Evet, e, şu durumda şunu yap, bu durumda bunun yapılması gerektiği yönde e, görüş verebilmeleri için. Hı. Bu ama birçok, yani e, bizim okuduğumuz kadarıyla birçok gazete or Organ, yani basın yayında çok ciddi şekilde çok olumlu bir belgeymiş gibi yayınlandı. Sanki doğal sit alanlarında yapılacak HES'lerin önüne geçiyormuş gibi. Hı hı. Ama aslında bu demek değil. Aslında doğal sit alanlarında nasıl HES yapılacağının çerçevesini hı hı. çizen belge. Öyle mi anlıyoruz? Evet öyle. Yani ilk başta olumlu da aslında anlaşılabilir. Çünkü baktığımız zaman ilk madde diyor ki doğal sit alanlarında ekolojik temelli bilimsel araştırma raporu yapılması sonucunda belli kriterler işte nadir türlerin rastlanması tehlike altındaki türlere rastlanması ve benzeri maddeler sıralanmış. Bu kriterlerden en az birine sahip olan doğal sit alanında hepsi yapılamaz diyor. Yani şimdi böyle bir girişle başlayınca E, tabii anne ne kadar güzel sit e, hesleri e, kısıtlanıyor doğal sit alanlarında yapılması diye. Ama devamlı e, yine dikkatli okumak gerekiyor. İşte ikinci maddede de diyor ki bu kriterlere sahip olmayan doğal sit alanlarında Şu belli koşullarda işte bölgedeki insanların su ihtiyacını göz önünde bulunduracak Sarımsal şekilde benzerim, şey, su ihtiyacı, balıkların evet. ihtiyaçları işte o, o ve benzeri koşullarda e, dedik, bu koşullara dikkat ederek HES yapılabilir diyor. Burada da aslında şöyle bir olumlu e, ufak bir şey de hani, e, söyleyebiliriz. E, can suyu yüzde on gibi böyle bir e, sayı verilmemiş. Yani hani e, her e, doğal sit alanının ya da havzanın e, kendi özelliğine göre belirlenebilecektir göre. diye hı hı. hani çok iyimser bir şekilde yorumlayabiliriz en azından çünkü öyle bir e, Peki şimdiden, bu iyimser de olabilir, kötümser de olabilir diyebilir miyiz? O da olabilir tabii yani altına çünkü, da hı. düşebilir. E, yani her e, doğal varlığın kendi alanını özel belirlenecektir diye de düşünülebilir ya da bu aslında o e, minimum suyun azaltılmasına yönelik bir e, açık kapı. Hı da Ama Olumlu düşünerek de devam evet. ediyoruz. <gülüyor> olumlu alalım. Daha sonra da üçüncü maddeye iniyoruz. Üçüncü maddede de diyor ki doğal sit alanlarının yeniden değerlendirilme süreci tamamlanana kadar birinci, ikinci ve üçüncü derece doğal yani tüm doğal <gülüyor> sit alanlarında bu ilk maddedeki koruma yönelik kriterlerin bulunmaması durumda HES'ler yapılabilir diyor. Şimdi burada da e, bu yeniden değerlendirme sürecin aslında konuşmamız gerekiyor. Çünkü bu e, gün tabiatı ve biyolojik çeşitliliği koruma kanunun gündeme gelmesiyle birlikte e, Türkiye'deki hı hı. mevcut doğal sit alanlarının derecelerinin yeniden değerlendirilmesi ve hatta e, bu koruma statülerinin e, iptal edilmesi gündeme geldi. Ve bunun nasıl yapılacağı hepimiz nasıl ve çok büyük tartışma konuları. Evet. E, neden oldu? E, yani böyle bir Aslında bu e, geçiş dönemi diyebileceğimiz bir dönemde e, bütün doğal sit alanlarında e, bu ekolojik temelli bilimsel araştırma raporundaki kriterler olmadığı durumda e, HES'ler yapılabilirdir. E, yapılabileceğini anlıyoruz. Evet. Peki şöyle bir şeye geldik. İlk madde bize diyor ki ekolojik temelli bilimsel araştırma raporunda şu şu şu şu şunlardan herhangi birisi varsa buraya HES yapılamaz. Hı hı. İkinci maddede diyor ki Eğer bu maddeler yoksa yani ekolojik temelli bilimsel araştırma raporundaki kriterlere uymuyorsa orası orada e, belli bir takım işte yöre halkının tarımsal ihtiyacı, kusu kullanımı ihtiyacı, bölgedeki ekosistemin ihtiyacı göz önünde bulundurularak HES yapılabilir. Üçüncü maddede diyor ki ama bir şeyi göz önünde bulundurmamız lazım. Biz bir geçiş dönemindeyiz. Çünkü biz bütün sit alanlarını yeniden gözden geçireceğiz. Evet. Bu arada... Ekolojik temelli bilimsel araştırma raporundaki maddelerden birisi yoksa orada yapılabilir, yapılabilir diyor. Evet. Peki ekolojik temelli bilimsel araştırma raporu nasıl neye dayanarak hazırlanıyor? Şimdi onu içinde aslında e, yönetmeliğin... yönetmeliğe dönmemiz gerekiyor. E, bu korunan alanların tespit, tescil ve onayına ilişkin usul ve esaslara dair yönetmelik e, diye bir yönetmeliğimiz var. E, bu yönetmelikte e, Esas ilk sorun hani bizim tamam vakfı olarak tespit ettiğimiz doğal sit tanımı değiştirildi ve onu biz dava hukuki sürece taşıdık. Neydi taşındık. ne oldu bir onu? E, doğal sit tanımı da aslında da daraltıldı diyebiliriz. Jeolojik devirlerle sınırlandırıldı. Ve şimdi bütün bu doğal sitlerin yeniden değerlendirmesi söz konusu tanımının da daraltılması... Örneğin ee, jeolojik dönemlerle sınırlandırıldığı için İstanbul Boğazı bir sit alanı olmuyor artık. Bir, evet onu, o gerekçeyle e, sitten çıkartılabilir. Yani böyle hı hı. olacaktır diyemeyiz ama bu onun önünü e, açacak Aten. bir e, yeniden tanım yapıldı. Hı hı. E, ardından da yine bu aynı yönetmeyi korunan alanlarla ilgili yönetmelikte bir değişiklik yapıldı. E, bu e, mevcut ve potansiyel yani burada hem e, şu ana kadar e, tespit edilmiş doğal sit alanları ile bundan sonra tespit e, yani potansiyel e, sit alanlarına yönelik e, değerlendirme için bir ön değerlendirme raporu e, diye bir yeni rapor eklendi yönetmeliğe. Bu raporda şöyle tanımlanıyor ardışık dört mevsim incelemesi gerektirmeyen rapor. Yani, e, her... yani şöyle örneğin e, yine İstanbul Boğazı örneğinden gidelim. İstanbul Boğazı'nda ilkbahar ve sonbaharda kuş göçleri olur. Hı hı. Ama ben kışın İstanbul Boğazı'nı incelersem benim için burada kuş üzerinde... öyle bir kuş göç yolu üzerinde değildir. değildir. Evet. Hı hı. Dolayısıyla benim için o kadar ekolojik temelli bilimsel araştırma raporu hazırlamama gerek olmayabilir. Hı hı. Öyle evet. mi? Evet devamı da öyleydi. Bu değerlendirme raporu yapabildi. E, ...yapılacak, ardından gerekli görülürse e, ekolojik temelli bilimsel araştırma raporu yapılacak. O da zaten ardışık dört mevsim incelemesini içeren bir rapor ekolojik hı hı. Ama e, işte o yapılmadan da bu değerlendirme raporu ile e, doğal sit dereceleri düşürülebilir... ...ya da e, tümüyle iptal edilebilir. Hı hı. E, bu zaten doğal sit alanlarına yönelik, yani HES'lerle birlikte çok ciddi bir e, tehdit aslında e, tüm... Yani hesler yapıl yapılacak olsun olmasın Türkiye'nin tüm doğal sit alanları için e, ciddi bir tehdit. E, dolayısıyla bu e, zaten ilke kararın kapsamındaki doğal sit e, alanına gelmeden ön değerlendirme raporu ile e, birçok doğal sit alanın e, koruma statüsünü kaldırılması e, tehlikesi, mümkün. Var, Me, evet. tehlikesi var şu an ki e, düzenlemedim. Bu da dava konusu edildi ama henüz. E, Dava devam ediyor zaten bu e, değerlendirme raporu. E, ve de e, yönetmelik değişikliğinde önce e, bu değişiklikte önceki haline baktığımızda böyle bir e, ardışık dört mevsim incelemesi gerektirmeyen bir rapor yok olmadan doğrudan tüm doğal sitler bu ekolojik temelli bilimsel araştırmaya e, tabi iken şöyle bir evet. ara şey konuyor, e, kondu yönetmeliği. Evet, dolayısıyla yani bu sit alanlarının gittikçe e, hani değerlendirme kriterlerinin kısa küçültüldüğü, daraltıldığı <gülüyor> anlamına geliyor diyebiliriz. Şimdi tekrar ilke kararı hakkındaki tartışmalara geçeceğiz ama ondan önce bir şarkı arası verelim istersen. Ondan sonra tekrar konuşalım. <gülüyor> Zakręk, <تزكريك> kiedy تحبيني mnie, ma mnie, niech ty chlpi, niech zakręk, jak لما امك Zakręk, نايم mama k. Chwet nina, jem na a Se torna che happens it happens it in heel Mossa pelle sario battene Nie ojete, terkiny, bala flosu, bala bet. Eşi programında tekrar sizlerle beraberiz. Maşru Leyla'dan Fasatini dinledik. Bilmiyorum doğru mu söylüyorum? Arapçam yoktur. <gülüyor> yani yok denecek kadar kötüdür. Dolayısıyla e, doğal sit alanlarında planlanan hidroelektrik santrallerin e, gerçekleştirmesine yönelik ilki kararını konuşuyorduk. Aslında iki kararından yola çıktık. Biraz bu sit alanlarındaki projeleri değerlendiren, korunan alanlardaki projeleri değerlendiren yönetmelikleri konuştuk Hı -hı. ve onları tartıştık. Son dönemlik değişiklikleri... Bunları değerlendirdik. Şimdi tekrar ilke kararı ile ilgili geri dönelim istersen. Bir e, ilk üç maddesini değerlendirdik. Ve dedik ki ilk maddede diyor ki ekolojik temelli bilimsel araştırma raporundaki kriterlere kriterlerden en az birisi varsa o alanda HES yapılamaz. yapılamaz. İkinci madde diyor ki yukarıdaki kriterlere sahip değilse HES yapılabilir. Ki bundan önce... E, Artık çok geçmişe gidersek bir süre yani yenili bir enerji kanundaki değişikliğe kadar sit alanlarına HES yapılamıyordu zaten. Onunla beraber e, sit alanlarına HES yapılmasının önüne açıldı. Hı -hı. Şu anda da aslında bu ilke kararı nasıl HES yapılabileceğini düzenleyen Yol bir gösteriyor. ilke kararı. Hı -hı. Üçüncü maddede de diyor ki doğal sit alanları yeniden e, değerlendirilecek ve ona göre e, birinci, ikinci, üçüncü derece olmaları gözden geçirilecek. Ve buna göre bu değerlendirme yapılıncaya kadar birinci maddedekilerden en az işte pardon birinci maddedeki kriterler bulunmuyorsa o bölgede HES orada HES yapılabilir, yapılabilir. diyor. Sonra döndük ekolojik temelli bilimsel araştırma raporu ne diye ve onda da şunu gördük ki aslında yönetmelikle beraber böyle bir araştırma raporunun yapılması zorunlu değil. Hı -hı. Tek mevsimde yapılan Ee, ön değerlendirme raporuyla o bölge örneğin sit alanı olmaktan çıkarılabilir ve oraya HES yapılmasının önü açılabilir. açılabilir. Hı -hı. Şimdi buradan tekrar ilke kararına geri dönersek başka ilke kararını bizim kafamızda soru işareti ya yaratabilecek Hı -hı. konular var mı? Evet 3 noktamız daha var aslında. Ee, kritik ve şey bulduğumuz e eksik bulduğumuz. 3'ün e e devam ettiğimiz zaman e ilki şu şöyle bir madde daha var ilke kararında diyor ki Ee, konusuyla ilgili uzmanların bulunmadığı durumda e, biyolog veya ve veya e, jeologlardan da e, bu bölge koruma komisyonlarınca görüş alınabilir diyor. Hı hı. E, yani bu ekolojik e, temelli araştırma raporuna yönelik. E, şimdi e, gö, burada da diyor ki yani daha doğrusu e, böyle bir uzmanımız yok diyecek komisyon ve bir tane jeo, örneğin sadece ve veya demesi açısından açıdan kritik bir jeolog E, taraftan görüş alabilecek. Şimdi e, bir jeoloğun ya da bir bioloğun e, bu ım, ekosistemlerin e, tümüne hakim olması e, beklenemez zaten e, kendi uzmanlık alanı e, doğrultusunda. Evet. Bu da e, ne kadar şu soruyu gündeme getiriyor? E, bu kişilerin vereceği görüş ne kadar e, doğru ve eksiksiz e, olabilecektir? Ve ne kadar bilimsel olacak? Ne kadar evet. bilimsel? Dolayısıyla böyle bir uzman olmadığı zaman e, çözüm bu mudur? Yani başka çözümler yok mudur örneğin? ya da en yakın ildeki ya da en yakın üniversiteden Hı -hı. destek istemek Hı -hı. gibi e, çözümler Hı -hı. olabilecekken e, böyle e, yine e, bir araştırma ve çalışmayı e, daraltan bir e, düzenleme görüyoruz bu maddede. Hı -hı. E, bir diğerim e, şimdi daha önce e, 2012 yılındaydı sanırım Tabiat Varlıkların Koruma Genel Müdürlüğü tarafından bir e, teknik esaslar yayınlandı. Bu da aslında kurum içi bir çalışma yine yani e, bu kendi çalışmaları nasıl yapılacağını belirleyen bir belge. Ee, orada da e, bu ekolojik temelleri bilimsel araştırmayı tanımlarken e, işte e, hangi kriterler, hangi değerler göz önünde bulundurul, e, Hidrojeolojik veya peyzaj özellikleri de e, değerlendirilir deniyor. Ama bu ilke kararında e, özellikle birinci maddede Yani yer alan, belirtilen kriterler doğal sit alanı eğer sahipse hesaplamaz kriterlerinde bu hidrojeolojik veya peyzaj özelliklerine hiç değinilmemiş. Hı hı. Yani belki bir doğal sit alanı o birinci maddedeki kriterlerin şu anki ilke kararında sahip değil ama çok e, özellikli bir peyzaj değerine sahip olabilir. Hı hı. E, bu ilke kararına göre ama o Dışarıda bırakılıyor. Dışarı, dışarıda bırakılıyor ama teknik esaslarda, bakanın kendi e, yayınladığı teknik esaslarda bu e, hidrojeolojik ve peyzaj özellikleri e, de değerlendirilir. Var. Bu şöyle bir şey anıyorum ben, hidrojeolojinin dışarıda bırakılmasından doğru mu diye sormak istiyorum sana. Hani yeraltı suları değerlendirmesi burada e, daha önceden olduğu kadar artık önem taşımıyor. Evet çünkü... E, Hidrojeolojiyi dışarıda bıraktığımız zaman... Kes kesinlikle. Ki, tamam. Öyle diyebiliriz. Çünkü o konuda hiçbir değerlendirme söz konusu değil bu ilke kararına göre. Son olarak da bir eksiklik aslında bu bizce. Bu ilke kararının tümünü... Ve çok kritik bir eksiklik çok kritik ve evet, HES'ler açısından özellikle çok kritik bir eksiklik. Baktığımız zaman işte hani nerede yapılabilir HES, nerede yapılamaz, hangi koşulda yapılabilir? Yani tüm bu kriterler ve koşulları birlikte değerlendirdiğimizde havza bazında bir değerlendirme ya da işte HES projelerin kümülatif etkilerinin değerlendirilmesi gibi e, konulara hiçbir ne doğrudan ya da dolaylı olarak değinilmemiş ki tamamen e, kapsam dışı bırakıldığını görüyoruz. Bu da her zaman söylediğimiz gibi bu projeler e, proje bazında değerlendiriliyor, havza bazında değerlendirme yapılmıyor. Bir proje e, değerlendirilirken mevcut ve planlanan diğer projelerle Hı -hı. birlikte... Etkileri işte hani kümülatif etki dediğimiz etkileri değerlendirmiyor gibi bütün eleştirilerimiz bu şey için de geçerli. Yani burada da o yönde bir madde olabilirdi. Bu HES projeleri değerlendirilirken işte havza bazında yapılacak değerlendirilme kümülatif etkileri. Ki zaten Türkiye planlamada gittikçe havza bazında planlamaya doğru geçiyor. Evet şu anda. Dolayısıyla burada bir başka aslında karışıklık çelişki çelişki var, görüyoruz. Çelişki de bir yanda. Yani bir yanda Türkiye e, 26 tane su havzasını belirledi. O 26 su havzasında havza planları yapıyor. E, Yerüstü ve yeraltı sularına dayanarak. Ama öbür tarafta o havzaya yapılacak projeleri hala toplu olarak bakmıyoruz. Dolayısıyla Hı -hı. havzayı planlarken havzadaki projeleri tekil olarak Hı -hı. bırakıyoruz gibi bir orada çelişki içindeyiz. Evet bu da e, yani muhakkak e, böyle bir ilke kararında Ee, ...bu yönde bir maddenin de e, muhakkak olması gerekirdi. Çünkü kümülatif bakmadığımız zaman konuya... ...örneğin işte çok basit yaşadığımız sorun Ergene'deki sorun. Yani o kadar fazla tekil olarak bakıldığında o projelerin atıkları... ...örneğin Ergene deresindeki e, Deresi yaşamın bitmesine sebep olacak düzeyde değiller belki. Hmm. Ama hepsi birlikte Ergene'ye bırakıldığı zaman... Dolayısıyla Ergene'deki canlı yaşamını ve oradaki ekolojiyi hatta insan sağlığını doğrudan tehdit eder hı hı. hale geliyor. Şu an onu engellemek için arkası arkası da projeler geliştirilip o bölgenin korunmasına çalışılıyor. Ki 90'lardan beri yani 96'dan beri yanlış hatırlamıyorsam Ergene bölgesiyle ilgili Tema Vakfı'nın açıklamaları var. Hı hı. Ve oradaki yani tekil olarak değil oradaki projelerin hepsini birlikte değerlendirmesi gerektiğinden Söz ediliyor. Hatta e, hemen şunu da altına çizelim. Kümülatif etki dediğimiz zaman mesela örneğin bir HES yapılacaksa mevcut ve e, planlanan HES'ler değil. O havzadaki diğer. E, Bütün projeler, birlikte. Örneğin termik var. E, herhangi bir sanayi tesisi var. Tüm o e, tesislerin e, etkilerinin birlikte el alınması gerekiyor aslında. Evet. E, bu haftalık programın sonuna geldik gibi görünüyor. E, doğal sit alanlarında planlanan HES projelerinin gerçekleştirmesine yönelik ilke kararını ve aslında doğal sit alanlarındaki bu diğer tüm projeleri de onlarla ilgili mevzuatla beraber topluca konuşmuş olduk. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere şimdi hoşça kalın. Hoşça kalın. Yeşil Dalga. Çevre mücadeleleri üzerine Hazırlayan Tema Vakfı Kurumsal İletişim Bölümü.